birbirinizle tanışasınız diye. Birbirinizle sorun çıkarıp husumet peydah edesiniz. Sonra birbirinizi katletmeye varan müşkülatlar oluşturasınız diye değil. Birbirinizle tanışasınız. Bu taşınasını tanışasınız ifadesinin içinde basit kelime şekliyle teleffuz edilen halin dışında o kadar anlamlı, o kadar keyfiyetli, içerikli, özlü cümleler bulursunuz ki beşer tarihinde ve zamanımızda insanlar arasındaki sorunların vuku bulması muhtemel sorunların hepsine remzen işaret edilmiş. Vuku'u muhtemel sorunlara remzen işaret edildiği gibi bu sorunların hepsinin ilacı da bizzat o sorunun içinde kendisini açık ve seçik gösteren bir nitelikte, mahiyette arz-endam ettiğini görürsünüz. Sizi kabilelere, boylara, soylara ayırdık ki birbirinizle tanışasınız diye. Tabii ki bu tanışmanın, birbiriyle anlaşmanın, birbirini tanıma eylemi ki az önce Burada ikindi namazından sonra buluştuğumuzda sanki bunun aslen ifade ettiği şekli değil de bir yansımasını gerçekleştirir nitelikte bir tanışma faslı oldu. İşte bunu belki biz mutat alışmış olduğumuz şekilde devamlı yapa geldiğimiz bir iş olarak düşünürüz ama bunun bize ne gibi faydalar temin ettiğini veya bu cümlenin içerisinde gizli olan keyfiyetini tasavvur etmekten dahi aciz olduğunuzu görürsünüz. Hiçbir zaman kıymeti, kadri yani değeri bir çekirdek niteliğinde olsa dahi bunun seneler sonra büyük bir ağaç olduğunu binlerce meyve verdiğini kıyamete kadar uzanan bir sülaleyi nesli içinde gizlediğini tasavvur etmeniz gerekir. O çekirdeğin kadrini bilmeniz için, takdir edebilmeniz için. Akabinde başka bir cümleyle girerek şüphesiz sizin en üstününüz, en faziletliniz, en değerliniz kimdir? Kadın ve erkek olmaklık değil. Şu kabileye, şu boya müntesip olmak değil. Arap olmanız, Çinli olmanız, Türk olmanız, Alman olmanız değil. Bu tabii ki tahkir anlamında kullanılmadığı gibi bir fazilet nitelinde de zikredilmez. Yani kişinin soyu, sopu, ırkı ne bir fazilete delalet eder üstünle ne de tahkir edilmeye yani küçümsenme niteliği taşır. Neden? Buraya kadar olan tabi seyir içerisinde şunu anladınız. Biz sizi bir erkek ve dişi olarak yarattık diyor. Bunun anlamı ne? İnsanoğlunun dişi ve erkek olmada kendisinin katiyetle bir dahili müdahalesi, müdahalesi ve kendisine sorularak erkek mi, dişi mi olmak istiyorsun diye sorulduğu bilinmez. Aynı anda soy, sop olarak, boy olarak da yaratılmamız yine o yaratıcının iradesindedir. Bizim hiçbirimize gelip, sen Arap mı olmak istiyorsun, Türk mü olmak istiyorsun, falan soydan mı, falan boydan mı olmak istiyorsun diye neslini, ırkını, soyunu, boyunu, anasını, babasını, akrabasını, kardeşlerini seçme hakkı verilmemiştir, yoktur. Bu da onun iradesiyle tecelli eden bir olaydır. O zaman bizim isteğimiz sorulmadan, tercihimiz sorulmadan, Bizim isteyip istemediğimiz sorulmadan ve evet, neyi isteyip istemediğimiz sorulmadan Allah'ın takdiriyle vuku bulan şeyler kat'iyetle ne bir üstünlüğe sebep olarak zikredilir ne de küçümsenmeye sebep olarak malzeme şeklinde kullanılabilir. Akabinde sizin üstünlüğünüz sizin birbirinizde olan üstünlüğünüz, bir insanın öbür insana olan üstünlüğü sadece inne ikremakum indallahi atka Sizin en üstünlü en faziletliniz kimdir? Allah'tan en çok sakınanınız. Yani onun emirlerini yerine getirmeniz, emrettiklerini yapmanız, yasakladıklarından sakınanınızdır diyor. O zaman geriye bu cümlenin başına döndüğünüz zaman iyi bilin ırk, soy, boy olarak, cins olarak bizim bir seçme hakkımız yoktuysa sorumluluğumuz olmadığı gibi üstünlüğümüz de yoktur. Bunun aksinin vuku birisine soyundan, boyundan, ırkından dolayı küçümseme, ayıplama onun takdirrine karşı gelmek emrine isyan et emrine isyan etmek ve onun nehyinde yasakladığı şeyde vuku bulma anlamı taşır o zaman biz bunu yasaklanan istenilmeyen bu şeyi ne kadar bu toplumda yaşadığımız ortam içerisinde malzeme olarak kullanarak insanlara husumet veyda ediyoruz Onlarla kavgaya girişiyoruz. Herkes ırkının üstünlüğünü öne sürerek bunu gündeme getirir. Bunu hangi ortamda, hangi kasıtla gündeme taşırsanız taşıyın, katiyetle bunun masumiyetliği yoktur. Yani bu mevzudaki hiçbir söz ne kadar şatafatlı, güzel kelimelerle, kurulmuş güzel cümlelerle de ifade etse bunun hiçbir Masumiyetli mevzu bahis değildir. Yani masum değildir. Hele bizim gibi, kırkın üzerinde etnik, soybağık sahibi olan topluluklarda yaşayanlar, hele hele İslam gibi bir nimetle müşerref olduktan sonra, ne mutlu Türk'üm diyene gibi bir söz söylerseniz, siz bunu düşünün. Bu söz rastgele bir iki kelimeyle kurulmuş bir cümle masumane katiyetle ne takdir toplayacak ne de fazile değer kazandıracak bir cümle değildir bilakis bu toplumu şu basit bir hareketle birbirine düşman edecek niteliktedir Bunun hiçbir masumiyeti yoktur derken katiyetle böyle bir üstünlük asıl üstünlüğü yakalamayan kimseler arasında gündeme gelmiş benliğini istila etmiş aşağılık duygusuyla gündeme getirilir. Yani kendisindeki var olan değerin varlığını bilmiyor, yakalayamamış birisi ancak aşağılık duygusu dediğimiz hastalığa müptela olmuş ve kendisini de bu yönlü tatmine çalışır, olmayan şeyi varmış gibi onu kazanma, elde etmeye çalışır, var olan şeyi unutarak ve bu bir husumet ve düşmanlık oluşturur. O zaman değerler eğer bundan kendisini uzaklaştırarak kurtulduğunu düşündüğümüz kimselerden yine masum olmayan buna yakın bazı şeylerle gündeme getirildiğini görürsünüz. Mesela insan sevgisi gündeme gelir. Neden? dengesiz olarak düşmanlığın çokça meydana edildiği imal edildiği bir ortamda mutlak insanlar bundan belli bir zaman sonra bıkacaktır. Düşünün Avrupa'da bile bundan 50 sene önce belli bir ırk üstünlüğünü düşünerek 10 milyonun üstünde insanın ölümüne katline sebep olmuşlardır. Tabii ki böyle bir hüsran, böyle bir felaket 15-20 sene sonra Avrupa Birliği gibi bir birliği düşünmeye zorlamıştır. Ama bunu da payanda ve destek ihtiyacı niteliğinde çöpten dayanaklarla gündeme getirme hasıl olmuştur. Bu da bizim şu anki ifademiz ile insan sevgisi, insanı sevmek, bunu çokça gündeme getirmek, katiyetle insanın birbirini sevmesini sağlamaz. Bunların Üniversiteler kurup, fakülteler açıp, tezler yaptırdığı bütün teorileri ortaya koyun. Hiçbirisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu gibi sorunlar karşısında ki bunu düşünmeden biz maalesef bazen bunları gündeme getiririz. Hiçbir insan mümin olmadan cennete giremez. Ve hiçbir kimse de birbirini sevmeden mümin olamaz. Ve hiçbirinizde birbirinizi sevemezsiniz ta ki size söyleyeyim mi nedir bu? Onu yaptığınızda birbirinizi sevesiniz ancak seversiniz diyor. O da tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam vermenizdir diyor. Düşünün selam kelimesinin aslı dahi barıştır, selamettir. Yani husumetten takalluz, kurtulmadır. Onu det anlamı taşır. İnsanlığın neler yaparak gündeme taşımak istediği Sulh ve barış sadece bu iki kelimelik cümlenin içinde gizlidir. Birbirine üstünlük taslayarak değil, birbirini tahkir ederek değil, bunlardan bıktıktan sonra kendi imalimiz olan hal çareleriyle de değildir. Düşünün burada Allah'tan en çok sakınanımız en üstündür derken selamın yeri nerededir? Sakınmayı ifade ettiğimiz, anlattığımız cümleler içerisinde ancak şunu duydunuz. Onun emirlerini yerine getiren, yasaklarından uzak durandır diyor. Allah'tan sakınma, takva bu anlamdadır. Onun emirlerini yapıp emrettiklerini yapmak, yasaklarından sakınmak budur. Ama gördüğünüz gibi selam. Sadece bir tavsiye niteliğinde gündeme geliyor. Bunu yaptığınızda birbirinizi seversiniz. Birbirinizi sevdiğinizde de mümin olursunuz. Ve mümin olduktan sonra da ancak cennete girersiniz. Cennete girmeyi hak edersiniz diyor. Bu önce şu süreci sergiler. Sevme bunun nüvesidir. Ama sevme denildiği zaman herhalde bu sene... Mevlana senesi, sevgi senesi, Yunus senesi, sevgi senesi diyerek insanların imali olan sevgi anlayışını gündeme getirmek değildir. Bunun temelinde yine Allahu Azza ve Celle'ye, yaratana, tek yaratıcıya imanla başlar. Aslı budur. Çünkü iman edenler ancak cennete girer derken, herhalde demin de, az önce yapılan mukaddimede de duyduğunuz gibi iman, teori dediğimiz, nazariye dediğimiz nitelikte cetvel şeklinde iman şudur deyip nazari bir tarif, İslam şudur deyip iman şudur deyip, affedersiniz, bunu bir cetveli tarife tabi tutarak imanın şartları şu şeklinde deyip sunup bunun ezberlenilmesi değildir. Farkına var değilseniz ancak mümin cennete girer derken Hiçbiriniz mümin olamaz, birbirinizi sevmedikçe diyor. Şimdi bu bir eylem mi? Bu bir eylem mi? Eylem. Birbirinizi de sevemezsiniz ta ki veyahut birbirinizi sevmenizi sağlayan şeyi size söyleyeyim mi? Ve selamdır diyor. Gördüğünüz gibi bu bir eylem. Birbirinize selamınız Ha, bu selamı Kimler ancak bu nitelikte söyleyebilir? Veya inanmış niteliğine, vasfına kavuşabilir? Asıl olarak şunu tutun ki temelde Allah'a iman dediğimiz şey yoksa dahi bu kelimeyle ayırın, inan selam. Dinle alakası olmayan insanların bile kalbinde ona doğru bir muhabbet eğilimi hissettirir bir yakınlık hissettirir. Yani iman gündeme gelmezse bile en azından düşmanlığın önüne büyük bir perde çeker. Bunu anladınız? Yani iman o, imanın aslı o kimsede yoksa onların dahi bu selamı kullanmaları imanı kazandırmasa bile ancak düşman e, ve düşmanlığın önüne dahi büyük bir demir duvar çeker. En azından kalbi İslam'a ılımlı olur. Muhabbetle İslam'a bakar. Kendisi Müslüman olmasa bile. Yani mümin olmasa bile. Bununla da işaret etmek istediğim şey neydi? İman denildiği zaman, tabii ki bizler, nazari dediğimiz, teori dediğimiz nitelikte, İslam'ın lafzen, cümle şeklinde, kelimelerle bazı tariflerinin asli olarak hareket noktası şeklinde tespit edilip orayı bir hareket noktası gibi şöyle bir çizgi depar dediğimiz çizgini telinde kabul edip ondan sonra bunun meyvesinin ne olduğunu düşünmeniz. Mesela imanın dımmında, muhteviyatında içeriğinde belki en son sıralarda gördüğünüz selamı getirdik. Demek ki selam imandan bir cüzdür. Hem de öyle ki bize tabi ki bununla imanın aslını değil İslam imanı kemalinin gündeme geldiğini de anlıyoruz. Herhalde şu ana kadar yapılan sohbetlerde imanın cüzleri zikredilirken bunların bazılarının en üstün mertebede bazılarının en etnası olarak zikredildiğini duydunuz. Yani iman yetmiş kusur şubedir derken a'lası a'laha la ilahe illallah. ve adnaha imatatu'l eda an'it tarik derken en üstünü la ilahe illallah en ednasi insanlara yoldan eziyet veren şeylerin giderilmesi diyor ve haya da el haya şubetü minel iman haya da imandan bir şubedir diyor bu ne anlama geliyor? 70 küsur kelimesi illa 71, 72, 73, 74, 75 şeklinde bir rakamın ifadesi değildir. Çokluğu çünkü alası ile ednasının zikri bunu gösterir. Selam bunun içeriğindedir. İlim ehlinin yazmış olduğu, telif etmiş olduğu kitaplara bakarsanız hasreten hadis tasnifatına mutlak imanın cüzleri zikredilirken Behakini şu abul iman diye büyük bir kitabı vardır. Bakarsanız selamın da imandan olduğunu zikreder. <gülüyor> ha, tabii ki bunların bazıları aslının ifade ettiği cüzlerdir. Bazıları ise aslı muhafaza eden, aslı koruyan, asla anlam kazandıran. Bununla şunu anlarsınız. Allah'a az öcleye iman, asıl kabul edilirse kendilinden şunu kabul etmişinizdir. Yani ki derslerde bunun teferratını görürsünüz. Allah'a iman, onun varlığını kabul, Rabbliğini kabul anlamında hareket noktası olarak düşünülürse, bunun etrafında lazımlara da düşünülür. Yani Allah'a imana anlam kazandıran lazımları, gerekleri diye düşünmemiz gerekir. Onun için imanın cüzleri de bizzat Allah'a imanın, aslı imanın lazımlarıdır. Bunlar belki müstakilen bir tek olarak imanın aslını net yetmez, yok kılmaz ama en azından ondan bir çivinin söküldüğünü, ondan birkaç şeyin gittiğini veya bir perde değerin kaybedildiğini görürsünüz. Onun içindir ki az önce de ifade edildiği gibi eğer iman amele, eyleme dönüşmemişse, eyleme dönüşmeyen bir imanın katiyetle semeresini, meyvesini görmeniz, meyvesini toplamanız, meyvesinden istifade etmeniz mümkün değildir. O zaman dönüyoruz şimdi. Sizin en üstününüz, Allah'tan en çok sakınanınızdır. Bağ kurabildiniz mi? İmanın eylem dediğimiz kısmı, cüz dediğimiz teferruatı eyleme dönüştürülmüyor ise, ne kadar sakındığımızı nasıl anlarız? Ne kadar emirlere itaat ettiğimizi nasıl tespit ederiz? Ha, ne kadar emirlere itaat ediyorsak, ne kadar yasaklardan sakınıyorsak işte bizim üstünlüğümüz o nispettedir. Hiçbir zaman imani yöndeki üstünlük bir sonrakine değil, bir öncekine, öncekine olan ile alakalıdır. Yani şöyle diyorum. Bunu fıtratı, imanı, İslam'ı tevhide anlatırken, tabakalandırdığımızda belki yakalayabilirsiniz o dersleri dinlediğinizde Allah'ın varlığını kabul ilk merhalede istenilendir. Ama yetinilen değil. Bunu anladınız mı? İlk anda evet makbuldur, Bize faydası vardır. Ama yetinilen değil, çünkü onun lazımı olan ikinci bir cüz geliyor arkasından. Hemen buna intikal edip bir başka cüzün gelmesini sağlayamıyorsanız, lazımlar peş peşe dizilmiyor. Arka arkaya gelmiyor. Öyle bir zaman olur ki, bütün olarak örnek vereyim, birilerinin, genel anlamda söylüyorum, bu kainatı yaratan kimse, beni de yaratan odur dese bazı insanlara bu söz fayda verir mi? Verir. Ama bazı insanlar derken bu ortamda kaçta kaç tahminen rakam olarak söylenir 1 bir milyonda bir belki. Ama öyle bir ortam oluşur ki Mekkeliler gibi Allah'ın yaratıcı, razak olduğuna inanırsın namaz kılarsın, oruç tutarsın buna rağmen bu size fayda vermez. Neden? başlanılan şey ile yetinme kalktığımız için onun lazımlarını bu başlanılan şeyin koruması olarak gündeme dökmediğimiz içindir ve az önceki arkadaşınızın da zikrettiği gibi iman bilinen değil veya şöyle diyelim sadece bilinen değil bilmekle yetinilen değil eğer iman ile İslam kelimesinin arasını ayırt edebilirseniz İslam imanın İslam e, eyleme dönüşme şeklidir. Kabulün akabinde kabul ettiğin şeyi eyleme dönüştürmendir. Yine yarınki ki derslerde bunun teferruatını mutlak göreceksiniz. O zaman sizin en üstününüz birbirinizle üstünlük taslayacağınız değil. Buna ayırt ettiniz mi? Çünkü Allah katındaki en üstününüz. Hiçbir zaman bu değerler birbirinize üstünlük taslama malzemesi değildir. Kendinizi bir başkasına göre farklı görmeniz değildir. Bu size ihsan edilen bir lütuftur. Ama Allah katında sizin değeriniz bana göre olandır. Sizin birbirimize göre iddia ettiğiniz değildir diyor. Neden? Çünkü eyleme dönüştürülmemiş iman, dikkat edin, insanlar arasında devamlı birbirlerine park atma şeklinde tezahür eder. Cemaatlerin, grupların birbirlerinden üstünlüğü iddia etmelerinin anlamı nedir? Birisi birisinden daha çok iman, esaslarını yakaladığını, hatta karşıdakini tekfir ederek gündeme geldi. Hatta haricilerden, Allah Resulü bahsederken bu harideki hadis-i şerifte onları gördüğünüzde, onların namazlarını, oruçlarını, sadakalarını gördüğünüzde siz kendinizi hiç zannedersiniz diyor. Namaz edasıyla emrolunduğumuz bir ibadet olmasına rağmen, bir yerde o gibi kimselerde hiçbir şey ifade etmiyor. Onun için Allah katındaki olan üstünlüğü önemlidir. Birbirinize tasladığınız üstünlük, farklılık değildir. Onun için bu ayeti kerimeyi tekrar baştan aldığınız zaman teker teker ayeti kerime cümlenin kelimelerini ele aldığınız gibi her cümlenin üzerinde de ısrarlıca durun. Biz sizi erkek ve dişiden yarattık. Yeryüzünde bir erkek dişi mücadelesi var mı? Var mı? Var. Öyle masumane taraflar oluşturuluyor ki maalesef İslam'a ters düşen, oluşturulan tarafların hepsi katiyetle birbirinin ilacı değil. Devamlı bir hataya başka bir hatayla yaklaşmadır ki şeytanın devamlı telkin ettiği budur. Yani devamlı mazlum konumunda görünen kadınlar şu an son sürat hakları korunurken daha öncekinden daha mazlum bir duruma düştüğünü biliyor musunuz? Bir çelişki var kızı, oğlanı bile farklı görme var. Araplardan birisine kızının olduğu haber verildiğinde yüzleri simsiyah olurdu. Ama ne garip ki kendilerine kız çocukları olduğunda haber verilince suratları kapkara olanlar melekleri Allah'ın kızları diyebilip onu Allah'a yakıştırabiliyorlardı. Bazen erkek çocuğunun ki genelde üstün görme niteliğine baktığınız zaman bence bir kızın Anaya ve babaya etrafındakiler erkekten daha çok faydası vardır. Onun için biz hayrın olduğu Allah'tan çocuk bile isterken mutlak yanına şu cümleyi koymayı unutmayın. Hayırlı bir çocuk. Sadece çocuk değil. Hangisi olursa olsun. Hayırlı bir çocuk. Hiç önemli değil. Erkek ve dişiliği önemli değil. Eğer bizim aslımızda teferruatımızda derunumuz dediğimiz Özümüzde İslam'ı en son noktasına kadar samimi bir şekilde kabullenip çabası nispetinde yaşama çalışan birisinde dahi bizleri örnek verelim. Kızla erkeğin değerinin farklı olduğunu hissediyor musunuz? Nasıl? Bizden birisinin İslam'ı hakikaten güzel güzel yaşadığını düşünen birisine. Oğla oğlunun Gayrimeşru bir şekilde kızlarla dolaştığını, gezdiğini duysa bunun ondaki yaptığı tesir nedir? Dikkat edin. Kızının gayrimeşru oğlanlarla gezdi. Siz kabul etmeseniz bile, sözden gizleme de çalışsanız bizdeki yapmış yani bizdeki bulmuş olduğu tepki farklıdır. Ha kızdaki bıraktığı leke nedir? Ömür boyu silinmeyen bir leke, unutulmayan bir leke ama oğlanda unutulduğunu düşünürüz değil mi? Ona zarar vermediğini düşünürüz. Ama İslam hukukuna baktığınızda iki fiilde gayrimeşru, zünaya kadar varmış ise birisine belki müzekker olarak zani, birisine de zaniye denilir. Cezada da aynıdır fark olduğunu gördünüz mü? Eğer suçların bırakmış olduğu fa şey farklı olsaydı cezası farklı olurdu. İkisinde de bekara sopalanma vardır, evliye rejim vardır. Biraz ileri gittiğinizde kabile ve soylar şeklinde kıldık biz sizi diyor. O zaman kabile ve soy olarak çıkarılan sorunları görüyor musunuz? O zaman bunun tek hal çaresi nedir? tercihi olarak kabul ettiğimiz imanın gündeme gelmesidir. Düşünün memleketimizde bile vuku bulmuş sorunun tek çaresinin ancak harç olarak İslam olduğu gerçeği apaçıktır. Ve dünyada da buna ihtiyaç vardır. Bir memleketimizde değil, o zaman biz inananlar bu sözü, tatbikini maalesef, Bakıyorsunuz ki ilim ehli gibi arzeyen, endam eden birisi şu sözü söyleyebiliyor. Ben Said Nursi'nin Kürt olduğunu duyduktan sonra ona ziyaret etmeyi, ona ziyarete gitmekten vazgeçtim diyor. Bu söz imanın tezahürü diyebileceğiniz bir eylem olur mu? Katiyetle. imanın aksinindir. Allah'ın onu Kürt, onu Türk yarattığını bilmemesinden kaynaklanır. Siz birbirinizle tanışasınız diye aksine tanışmanın ilk merhalelerinden birisi tanışmak istediğin kişiye doğru gitmendir. Bunu söyleyen maalesef ilim ehli olarak bu toplum içinde arzı endam etmiş kimselerdir. Bu bizde değil. Herkesin ihtiyacı olduğu bir şey ama şunu iyi anlamamız, yakalamamız gerekir ki... ...inanan insanlar bunu gündeme taşımalıdır. Hiçbir zaman bizim ırkımız, soyumuz, sopumuz, erkekliğimiz veyahut dişiliğimiz husumet sebebi olamaz. Düşmanlık sebebi olamaz. Ancak dostluğun sebebidir. Eğer sen bunu dostlar değil düşmanlığa kullanıyorsan hele bunu katiyetle ve katiyetle iman şemsiyesi altında buna yer bulman mümkün değildir. Ne kadar bunun masumane ifadelerle tarifine de gitmiş olsa, o zaman sizin Allah katındaki en üstünüz, en faziletliniz sizin takvaca Allah'tan sakınanınız veyahut onun emrettiklerini yapan yasaklarından sakınanızdır ve hiçbir zaman da unutmayın ki Allah bilen ve her şeyden haberdar olandır. Bu cümlenin akabinde Allahuazza ve celle'nin isim ve sıfatlarından zikredilen bu iki kelimenin anlamı ne? Sizin hangi kasıtla neyi gündeme getirdiğinizi o biliyor. İçinizden farklı düşünüp dilinizden telaffuz ettiğiniz şeyden de haberdardır. İstediğiniz kadar bunu masumane cümlelerle gündeme getirin. Kendinizi masum göstermeye çalışın. Katiyetle bu masum karşılıktır. Yani cezasız kalacak bir iş değildir. Evet. İlk güne devamlı ...yorgun ve yaşlıları getiriyorlar... ...biliyor musunuz? Hiç acımadan. Yani ikinci güne bunların sırası... <gülüyor> ...gelsin demiyor kimse. Mı? Tabii. Eşlerimiz... ...mahremsiz... ...sefere çıkabilir mi? Örnek olarak Türkiye'yi. Buna eşlerimi derken... ...bir kadın deyim... ...yanında mahremi olmadan ne kadar mesafeye yolculuk yapabilir? Allah'a şükürler olsun ki Allah Resulü bunu mesafe olarak değil, zaman olarak ifadelendirmiş. 24 saatlik bir gece ve gündüz ve aşan bir yolcula mahrem olmadan bir kadın gidemez. Yola çıkamaz 24 saat içindeki bir zaman birimi olarak zikredilir. mesafe olarak zikredilmez. Sabit olan, şu an amel edilen Üzerinde amel ettiğimiz şey budur. Evet, Türkiye'de bu zaman birimi içerisine girdiği için rahatlıkla gidebilir. Tabii ki gittiği yerde de onu bir mahreminin karşılaması olması gerekir. Evet. Şükür se secdesi nasıl yapılır, şartları nelerdir? Secde eder. Bildiğimiz secdenin dışında bunun bir tarifi yoktur. Bu bir ihsan-ı oldu. Nimete karşılık Rabbine saygıdır. Yani bir şükür amelidir. Abdest gerekir mi? Secde eder diyor. Eğer abdestte gerekir diyen birisi varsa delilini getirip sunar, biz de alırız. Kıble gerekir mi diyor hocam? Secde eder diyor. Ki bizim alışkan olduğum, Yani alışık olduğumuz şey ki bunu zikretmede fayda var. Hemen biz tilavette bile kıblenin zıttına bir yerde oturursak hemen döner kıbleye doğru secde ederiz. Alışkanlığımız yaptığımız bu. Ama illa kıbleye doğru secde etmek gerekir dediğinizde mutlak bunu ispat eden bir nasil olması gerekir. Evet. Koy kullanmak caiz mi? Bunun hakkında aslında birçok ders var. Onları dinleseydiniz yeterince cevap alırsınız. Ama ben şöyle diyeyim size bakın. İslam hukukunda haram ve helallik mev mevzu bahis olduğunda... Mutlak kaide, yani usulüyle hareket etme zorundasınız. Bir şey ya ismen haramdır, doğrudan doğruya, ya illeten haramdır, ya am, mutlak ve mukayyet olarak haram kılınır. Mesela ismen, domuz etinin haram kılınması gibi, illeten, sarhoş eden şeyin haram olması gibi, genelliliğinde am ve mutlak, am, am, ama mutlak değil, mukayyet tipinde el alırsanız, diyelim ki israf haramdır. Neyin israfı? Helal olan şeyin israfı da. Ondan sonra zarar veren her şey haramdır. Nedir? Bu sınırsızdır. Zarar veren her şey. Ha, bazen helal da zarar verebilir. Neden? Suyu çok içerseniz, çok yerseniz bu da size zarar verebilir. Ama buradaki zarar e, ağın olan zararı sınırsız olan ve olmayanla ayırt edilir. Bu nedir? Diyelim ki sigaranın zararı sınırsızdır. Ama bir suyun zararı belli bir sınır açtıktan sonra sınırlıdır. Böyle diyebilirsiniz. Oya gelince oyu haram kılan tek bir nas bulamazsınız. Önce oyu anlamanız gerekir. Oyu tasvip anlamında kullanabilirsiniz. Görüş, kanaat belirtme şeklinde anlayabilirsiniz. Bunu ya yazıyla ya işaretle ya sözlü yapabilirsiniz. Ha, oy kullanmak katiyetle haram değildir. Ama sizin kanaatinizi belirleme, bir haramı tasvip etme, onu onaylama anlamı taşıyabilir. O zaman ancak o tasvibinizin o kötüyü oylamanızdan dolayı zarar verdiğini, evet yasak olduğunu, haram olan bir şey olabileceğini düşünürsünüz. O da harama sebebiyetliğinden, bizati kendisi haram olduğundan değildir. Ama zannederken sizin sorduğunuz yani siyasi bir partiyi oyla desteklemenin haramlığı helalliliği gündeme geliyor. Öyle mi? Herhalde. Bu sorunuzun keyfiyeti bu olsa gerek. Bunu yine o kayıtlara bakın daha geniş bir şekilde ifade yani cevabını bulursunuz. Biz bunu şöyle kullanıyoruz. Rum Suresinin başlarının inişine sebep olan olay. Yani Rumlar ile Mecusiler arasındaki vuku bulan bir harpte Rumlar harbi kaybeder, Mecusiler kazanır. Bu, harp, bu haber Mekke'ye ulaştığında Mekkeli müşrikler Müslümanlara derler ki gördünüz mü bizimkiler sizinkileri alt etti. Mek gelmişlikler kimin kime yakın olduğunu bilen bir topluluk olarak mecusileri kast ediyor. Bizimkiler sizinkileri alt etti. Yani ehli kitap olan o zamanki Anadolu Rumlarını. Müslümanlar buna çok üzüldüler, mahzun oldular. Ve ayeti kerime inerek diyor ki yakın bir zamanda bir senin, onlar Allah'ın izniyle galip gelip ve Müslümanlar sevinecekler diyor. Ebu Bekir bu bununla, hareketle, müşriklerle, Mekkelilerle bahse bile girer beş sene içerisinde diye. Allah Resulü'ne söylediğinde neden dokuz demedin? Çünkü bir asinin üç ile dokuz sene arasındaki zamana denilir. Ve kısa bir zaman sonra da onlar kadar Müslümanlar sevinir. Allah Resulü Müslümanlar ehli kitabın kaybetmesine üzülüyorlar, kazanmalarına seviniyorlar. Onların bu tasvibi, temennileri o an Kur'an'da bildirildiği kadarıyla ehli kitabın, Hristiyanların ne gibi şirk ve küfrü olduğunu biliyorlar mıydı? Onların bu tasvibi katiyetle onların küfür ve şirklerine tasvip anlamı taşır mı? Taşımaz. Neden? Mecusilere binaen onların kazanmasını tercih etmişlerdir. Ve bizim de bu ortamda Açık İslam düşmanlığı olan kimseye karşı, en uç noktadan size örnek vereyim. Bir dinsiz ile din düşmanının arasındaki farkı anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz bunu? Bir din düşmanı ile bir dinsizin arasındaki farkı anlıyor musunuz? Sizce hangi hangisinden daha iyidir? Ha? Din düşmanı, dinsiz. Din düşmanı, Hayır. Biz en azından bu noktada örnek verilmesi gerekirse dinsizi din düşmanına tercih ederiz. Hele birisi inandım diyor bir sürü kusuruna rağmen din düşmanı olan birisinin yanında inandım diyeni tercihten başka bizim yaptığımız bir iş yoktur. Bu tasvibimiz de onların küfrünü şirkini olan hatalarını kabul anlamına taşımaz. Anlaşıldı mı? Eğer o kaydı dinlerseniz daha geniş cevap bulursunuz buna. Evet. Ben şimdi ne dedim? Hı? Efendim? Şimdi ben ne dedim? Benden anladığınızı mı düşüneceksiniz? Benim söylediğim sözümü. Evet. Sadece tutup da Ebu Sa'id oy vermeye cevaz verdi, helal gördü diyemezsiniz. Öyle deniyor ama hocam. Maalesef. Maalesef. Ama siz düşünün. Mesela ben itirazları da belki dinlendireyim şimdi size. Ee, oy vermeyi sakıncalı gören kardeşlerimiz hangi kasıtla bunu sakıncalı görüyor? imanlarına zarar verme korkusuyla değil mi? Evet. Onlar da bunda samimiler mi? Bu samimiler. Aksini diyemezsiniz. Ama şimdi şöyle düşünün. Oy vermenin ne olduğunu bilmediği için inanan birisini din düşmanlığı karşısında tasvibinin birçok kötü şeyleri de tasvip anlamını taşıyacağını zannettiğinden oy vermekten sakınıyor. Ama bu sistemin içinde oy vermemek bile karşı tarafa artı bir olduğunu biliyor musunuz? Bunu anladınız mı? Yani dinsize oy vermenin sakıncalı olduğunu düşünerek oy vermeyen, din düşmanına oy verdiğinin farkında mı? Bu da onu korkutması gerekiyor. Ondan sonra diyor ki şimdi yeni buldukları cevaplarda, Türkiye'de tabi burada bilmiyorum. Ama diyor Allah Resulü ile sahabe sadece onların kaybetmelerine üzüldü, kazanmalarına sevindiler. Değilse fiili bir yardım yapmadılar. Halbuki biz akide bilen insanlar olarak kalbi amelin ne anlam taşıdığını bilir misiniz? Sevinme, buğz etme. Kalbi bir amel midir sevme? Bunun boyutu itikadidir. Hem de Allah'ın yardımıyla onlar galip gelip Müslümanlar sevinecek diyor. Allah'ın yardım ettiği bir şeyde sen niye gocunuyorsun ki? Allah kime yardım etti? Kendisine... İsa'nın oğlu deyip oğlu nispet edenlere, Allah üçten birdir diyenlere, Hristiyanların hakikatesi buydu, Allah'ın kitabını tahrip edenlere. Öyle değil mi? Haramı helal kılıp, rahipleri, ruhbanları, Rabb'le e Ha bu yardımı ne şekilde anlarsınız, o da başka bir sorun olur. Evet. Selamünaleyküm aleyküm. Soru erkeğin kadını. Parantez için eşi üzerindeki hakkı yani ne zaman, kısacası diyor, yani ne zaman kadın erkeğine isyan edebilir? Soru işareti Allah razı olsun diyor büyük harflerle yazmış. Şimdi geçen sefer Hollanda'da bir sohbette kadın ve erkeğin birbiri üzerindeki hakkını konuşmaktan önce herkes kendi görevini bilsin. Çünkü göreviyle uğraşmak birisinin üzerindeki hakkını düşündürmez. Senin üzerindeki olan hakkı gündeme getirirsin. Bunu anladınız mı? Diyelim ki benim bir komşum var. Komşumun benim, de, komşumun benim üzerinde, benim de onun üzerinde bir hakkım var mı? Ben onun benim hakkımı gözettiği zaman ben onun hakkını gözetirim diyebilir miyim? Hayır. O benim hukukumu gözetmese de ben komşu olarak gözetme zorundayım. O bana iyi komşu olursa ben ancak iyi komşu olurum değil. Ben iyi komşu olma zorundayım. O nasıl olursa olsun hesabını ben verecek değilim. Herkeste de kadın erkeki az önceki bahsettiğim ayetin başındaki iyi bir genişlemeyi ben Hollanda'da yaptığımı düşünüyorum. O kayıtları dinlerseniz bunu anlarsınız. Kadın kendi görevini erkek kendi görevini biri üzerinde hakkı olduğundan değil, vazifesi olduğundan. Bazı vazifeleri öyle taksim eder, dağıtırsınız ki, bunu mutlak yine örnek vermişimdir. Mesela bizim dersimize gelen kızlardan birisi, ''Hocam, bir anne çocuklarına bakma zorunda değil, değil mi?'' dedi. Şimdi soru şekline bakın. Bakma zorunda olmadığı kanaatine sahip olmuş, benden okey istiyor. Tabi kızım dedim anne baba çocuğuna bakma zorunda değil ama çocuk anaya babaya bakma zorundadır dedim. Ben bunu ekledim şimdi. Hocam anlamadım dedi. anlamadın belli ki zaten öyle bir soru soruyorsun dedim. Ana baba çocuğuna bakma zorunda değil. Çocuk anaya babaya bakma zorundaydım yine anlamadı. Abi kızım dedim sen bir tavuk bile gördün mü civcivlerini atan. Ananın babanın çocuğa bakması fıtridir tabidir. Ama çocuğun anaya bakma, bakması nedir? Hani bu zorunludur. İnsanlar bir tavğu dahi açmış da kendisini çocuğuna bakmayı zorunlu hissetmiyor. Bu duygu kaybedildiyse korkunç bir fıtır aiyat Ha şimdi erkek ve kadın da erkek kadın kendi kimliğini erkek kendi kimliğini bilmeli bizim erkekte bazen e, üstünlük olarak nitelendirdiğimiz mesela erkekler, kadınlar üzerine nedir? Kaimdir. Hakimdir mi diyoruz? Öyle mi diyoruz? Bunun şimdi doğru olduğunu düşün. Buradaki hakimiyet ne? Ya buradaki hakimiyetin sorumluluk olduğunu anlayamıyor musunuz? Kur'an'a, sünnete baktığınızda yarın ahirette Kadın erkekten mi? Kaçar erkek kadından mı? İkisi kaçar. Efendim? Erkek, kadından. erkek kadından kaçar. Neden? Çünkü üzerinde sorumluluk var. Onun hesabı sorulacak. Ana baba çocuktan kaçarlar. Bir sorumluluk var. Ben o sorumluluğu feda ederim. Ha Esas üstünlük düşünürsen ayaklarının altına cennet konandır. Bence erkeğin evde hakim olması, kadına bu yönden idareci konumunda olması bir sorumluluktur. Bence bu sorumluluğu eda etmeden yüzde altmış zayiat vardır bilir misiniz? O kadar basit bir çerçeve eğer kadın beş vakit namazı kılar, Allah'a ortak koşmaz, ikfetini korursa cennete istediği yerden girsin diyor. Ve cennete girmelerini ben tekeffül ederim diyor. Bence burada birbiri üzerindeki haklarından önce görevler bilinmeli. Görevler bilinmezse hakların takdiri zor olur. Çünkü hakkın takdiri giden ne? Giden ne? O mu gitmişti? Hı. Hakkın takdirinden sonra insanlar birbirinin hakkını eda etme ki hakkı eda etme, iman eyle <gülüyor> Kadın bunu angarya görmeyecek, erkek bunu angarya görmez. Ben de siz Hollanda'daki o sohbetli kayıtları dinlerseniz bunu yakalarsınız. Allah hepimizden razı olsun. Bunu da büyük harflerle biz yazalım. Geç orada bir iki teferrat var, girilmesi gerekir ama temel yakalanırsa hoş olur. Bu gibi sözlerde ben çokça duyduğum için sanki eşi de belki aynı sohbette de onun zıttına bir şey bir şey söylenilmesini beklenti var. Bence hınç alır gibi olmamalı bu. Evet. Hocam bunu ek olarak ben bir soru sormak Tabii. istiyorum. Ee, kadın abisine gitmek istiyor. Evet. Kocası da o gün artık nedendir? Hayır gidemezsin diyor. Hiçbir sebep yok. Kadın da abisini özlemiş ya, da babasını özlemiş. Hı Burada kadın nasıl bir tavır takınmalı ve erkeğe burada itaat gerekiyor mu? Şimdi bakın, bu soruyu bana erkek gelip sorsa, eşim kardeşini görmek istiyor, ben istemiyorum. Bunu yasaklama hakkın var mı dese ben hayır buna hakkın yoktur derim. Kadın gelse dese o sorsa ayrıca, hocam ben adime gitmek istiyorum kardeşime ama eşim bunu benden yasaklıyor. Ona itaat etme zorunda mıyım? Eşine itaat et derim. Bakın şimdi. Bazen biz bu dengeleri yakalamadan üslubu yani malzememiz olmadığı için e, üslubu da zaten bilgür, bilmiyoruz, uygulamaya dönüyoruz Mesela biz en üst noktadan örnek veriyoruz. E, aile arasında karı koca, anası babası varsa bir de erkeğin Büyük sorunlar çıkıyor. Şimdi benim eşimle annem kavga etse, eşim yüzde yüz haklı olsa, yüzde yüz haklı, istisnatı, ben annemin yanına koysam kendimi, eşimi boşasam, bu bir zulüm mü? Zulüm. Aa, eşinin yanında olsan, annene öf bile demenin bu onda bile olmaz. Burada günahları karşılaştırdığında anaya babaya olan onların hukukuna tecavüz Allah'a şirkten sonraki zikredilen ilk günah oluyor. Ha Şimdi kadına dönerim ben bakın derim. Siz kocanızın annesiyle kavga etseniz, kocanız sizin yanınızda dursa normalde kadın hoşlanır mı? O erkeği hemen bırak derim o kadına. O erkeği bırak, o erkekten sana hayır gelmez. Neden? Anasına vefakar olmayan bir erkeğin karısına vefası şartlıdır, menfaati vardır. Kadının yerinde olsam o erkeği ben bırakırım şimdi. Ha, kadına şimdi e, bu ortamda e, eklediğin şey neydi senin? Kardeşine yahut ha. annesi babasına. Burada ne? erkek şimdi görevini bilmeli. Neden yasaklarsın? Onun karşı rahmine. sıla rahmi kesen, koparan birisi olursun sen. Yasaklamanın meşru bir sebebi olmalı. Hocam oraya gitmesini yasaklıyorum. Çünkü o insanın evine rastgele insanlar, kötü insanlar geliyor. Orada eşimin ahlakının bozulacağını düşünüyorum. Haklı sebebi olursa tamam. Bunu yapabilirsin, buna hakkım var. O zaman kadına da neden yasaklıyor sor kocana git konuş. Eğer kocanın haklı bir yeri varsa o zaman kocana değil Allah'ın emri olduğu için buna yani uyman gerekir. Bence kadın ve erkek aile arasındaki sorunların kısmı adamı konuşmamaktan kaynaklanır. Herkes neden salmak ben giderim benim anam babam. Kardeşim böyle gider. Bence sorulan insanlar meselede dengeyi bulma zorundadır. Kocasına itaat etme zorundadır o kadın. Abisine gitmemek her ne kadar bir pusursa bile ama konuşularak halledilir bu. Evet. Bazı şeyleri çok geç yakalıyorsunuz. Evet. Selamun aleyküm. Hocam ben ağır işte çalışıyorum. Yatsıyı akşama öğleyi de ikindiye getirebilir miyim? Herhalde cem, cem Şimdi herhangi bir zorluk karşısında namazları cem etme caizdir. İster bunu takdimen veyahut tefiren yani öğleni şey, e, öğleni vaktinde ikindini de onun arkasından kılabilirsin. Öğleni ikindine kadar geciktirip önce öğleni sonra ikindini kılabilirsin. Akşamla da bunu yapabilirsin. Ama bu bir zorluğa meşakkede binaen olmalı. Yani ağırlık getiren bir şey olduğu zaman bunu alışkanlık haline getirme, getirmemek gerekir. Asıl olan namazı vaktinde kılmaktır. Ama bu caizdir, Bunu yapabilir. Ruhsattır yani. Hz. Adem zamanında haç etmek var mıydı diyor. Bize haçın faz olduğunu biliyoruz. <gülüyor> İbrahim'den beri olduğunu da biliyoruz. Birçok nakil var. Üzerinde durmayı hiç gerekli görmediğim için. Ama bayanak İbrahim'den sonra bunun farz olduğunu biliyoruz ve bize de bu farzdır. Evet. İyi anlaşılması için selam herkese veri, verilmeli dediniz. Evet. Tanıdım, Müşriklere, kafirlere ilk selam veren siz olmayın hadisiyle nasıl destek e, denkleştiririm? Evet de. nasıl anlarım. Ben önceden deyip ki da tanımadığınıza da selam evet. verin. Bazen selamın öyle bir ortamı olur ki bunu bilemezsiniz. Ee, mesela bugün de herhalde arkadaşın birisiyle konuşurken Abdullah İbni Muhaffer sapan taşıyla av yapan birisini görür. Ona diyor ki bunu yapma Allah Resulü yasaklamıştır. Çünkü sapantaşı taşı göz çıkarır kafa patlatır diyor. Tekrar adamı bunu yaparken görünce sana bundan sonra selam vermeyeceğim diyor. Şimdi o ortamda sahabe selamın anlamını çok güzel biliyor muydu? neden bana selam vermeyecek diye kaygılanır hemen bunun haline gider. Bu zamanda bizler sünnette muhalif eden birisine selam vermemeyi, bunu örnek alarak arayı kesiyoruz. Şimdiki insana ben sana, sana selam vermeyeceğim bunu yaparsan de sanki senin selamına ihtiyacım var der. Bazen kullandığın şeyi yani ortamını fıkıl vakı dediğimiz hem olayları hem olayda istidlal ettiğin, delil olarak kullandığın şeyleri iyi bilmen gerekir. Bunu yine duymuşsunuzdur mutlak derslerde. Bir e, yazın, ben İstanbul'un Asya tarafında oturuyorum. E, her zaman geçtiğim turnikeden bir öğlen geçiyorum. Birisi duruyor turnikede para verilen yerden. Tabii ben uzattım mı, şey, o kağıdı. Bana bak ya Allah aşkına dedi, aylardır buradan gelip geçiyorsun dedi bana. Bir kere selam vermedin dedi. <gülüyor> ya dedim, benim selam vermememe sebep varamadım. Senin bana selam vermemenin sebebine. Yani benim gönlüm bile Müslüman. Bu sefer demesin mi gelen mi selam verir oturan mı yürüyen mi oturan mı dedi. Ayaktaki mi dedi oturan mı dedi. Baktım iş uzayacak selam aleyküm dedim. Adama. İşi bitirdik, her gidip geldiğimde selam vermeye başladım ve başka bir ilişki oldu. Ondan sonra tutun şimdi, yine vakfımızın, bina vakfımızın, bürosun olduğu yerde etraftaki tüccarlara gelip giderken, çünkü bizde örf olarak selam verme artık oturmuş, örf olarak oturmuş. Yani dini duygusunu kaybetmiş ama örf olarak oturmuş. Buna rağmen selam, demin ne dedim, din düşmanının düşmanlığının önüne duvar yapar. E bu insanları yaklaştırmak mümkündür. Ben demiyorum ki illa din düşmanı birisine sen selamun aleyküm Bunu nerede nasıl kullanacağımızı yani fıkıl vaki derken olayları ve olaylardaki delilleri renk renk renge uydu tipinde kıyaslayarak değil de vaka olarak iyi yakalamak gerekir. Evet. Cuma hutbesine yetişemesem ne yapmam gerekiyor? Benim duyduğuma göre cuma namazında imam selam verdiği verdikten sonra iki raka'a eklemem gerekiyor mu? Ee, Şeyh e, cuma namaz hakkındaki risalesinde İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette e, namazın son rekatında yetişen cumaya yetişmiştir diyor. Bilinen bu. Uygulama. Eee Enes Anhu'dan gelen de cuma namazını kaçırdığı zaman cemaati de kaçırdığı zaman nakli var Buhari'de Ve kaçırdığında çocuklarıyla beraber cuma namazı kılarmış. Bilinen bu. Hutbeli mi hutbesiz mi? Hutbeli. Evinde. Bilmiyorum artık nerede olduğunu zikretmiyorum. Evet. evet. Selamun aleyküm. Ben, benim ailem Alevi. Nusayri onlara ziyarete gittim mi bazen tartışıyoruz dini konusu üzerine din hakkında onlara karşı nasıl davranabilirim ve sahabelerin üzerine kötü konuşuyorlar o zaman ne yapabilirim barakallah eee bence bu kardeşimiz sadece bu değil Anası, anasının babasının sünni olduğunu söyleyenlerin de anası babasıyla sorunları var. İnanan bir Müslüman olarak değiştiğini, farklı bir çocuk olduğunu sergilemeli. Onlara önce bunu göstermeli. Münakaşaya girmeden önce. Çünkü münakaşalar hele farklı bir inanç ise ki bırakın onları, anasının babasının da sünni olduğunu söyleyenlerin bize ters düşen ve anasına babasına ters düşen arkadaşların varlığını biliyorsunuz. Bu bir gerçek. Burada asıl olarak ele alınması gereken bizim Müslüman olarak değiştiğimizin, farklı birisi olduğumuzun sergilenmesi gerekir. Bunu ispat etmeliyiz biz. O zaman inanan bir çocuğun anasına babasına nasıl davrandığını o görmeli. İnancının onu o hale getirdiğini bilmeli o anne baba. Ama hemen münakaşaya girerseniz katiyetle bu hal çaresi değildir. O zaman yapman gereken, yapmam gereken şey nedir diye sorduğunda, önce sen kendinin Müslüman olarak nasıl birisi olduğunu, annene babana müşrik de olsa nasıl davranman gerektiğini bir sergilemelisin. Bunu yapmazsan katiyetle bu denemine akışla, katiyetle hayırlan neticelenmiyor. Evet. Bakara suresi. 30. ayet kerimede hatırla ki Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve seni taklis edip dururken yeryüzünde Neydi fesat yani? çıkaracak, orada kan, kan dökecek. dökecek. Birileri mi, mi halife kalıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğiniz her halde i̇şte. ben bilirim dedi. Benim Adıyla sorum, mi? melekler nereden biliyorlardı? Yeryüzünde fesat çıkacak ve kan dökecek. Allah'tan başka hiç kimse ne olacağını bilmez ki. Ee, burada e, melekler gaybı bilerek söylemediler. Daha önceden anlatılan cinlerin varlığı mevzubayız. Onların böyle sorun çıkardıklarını bildiklerinden insanlar da böyle sorun çıkaracak diyerek bunu söylüyorlar. Evet. Melekler gaybı bilerek bunu demediler. Evet. Kaş ortası almak caiz mi? Kadının yüzünden yani kıl alması yasaktır. Kaçtan olsa nereden dolursa olsun. Ala ala da zaten artık ölünceye kadar alma zorunda kalır. Bilinen bu. Erkeğin kadına karşı olan vazifesi nelerdir? Az önce bunu dedim. Herkes kendi görevinde olsun. Görüyor musun? Herkes erkek sorsa kadının erkeğe karşı görevine bu sefer kadın sorsa erkeğin kadına karşı görevine diye soruyor. Eee <gülüyor> Kabir namazı diye bir namaz var mı? Böyle bir namaz yok. Son zamanda Türkiye'deki sofiler mi öldürdü bir şey? İskat ne hocam? İskat ölen birisinin arkasından namazını, orucunu paraya dönüştürerek diyor ki mesela ölen adam ben diyor, 1 milyon lira bıraktım. Benim diyor işte devir mi yapın, ıskatı mı yapın diyor. namadını, orucunu hesap ediyorlar. Hocalar kendi aralarında bunu paylaşıp çekip gidiyorlar. Parası yetmiyorsa bile iki kere aldım verdim diyor. O tamam diyor gidiyor. Bu ıskat maalesef Türkiye'deki hanefilerde var. Pakistan'daki, Hindistan'dakilerde bile bu yoktur. İskat devir de derler ona. Hocaların yan cümlerindendir bu. Başkası için hac yapılırsa ve o kişi içinde kurban kesilirken bir de kendisi için de kurban kesilebilir mi? Başkası için haç yapıyor. Kurban kesilirken kendisi için de kurban keser mi? Ekstra. Ee, gelen nakilde babası için soru soruluyor. Ee, haç, haç farz kılındığında muktedir değildi. Yani onu yerine hac edebilir miyim? onun borcu olsaydı eda eder midin? Tabii bu ondan da evladır diyor. Hac yapmasını söylüyor ama teferruatına girmediğine göre genel anlamında kalır. Bir hac ne yapıyorsa yani hacca niyet eden herhalde onun için de aynı şeyleri yapar. Anladığımız bu yani genel anlamda. Eğer eğer bir adam karısına bir kere boşul yani talak söylemişse ve kadının adeti varsa o talak oluyor mu? Olmaz. Haizlihan'daki talak geçersizdir. İbn-i vakası bunun üstünde anlatıyor. Temizlendikten sonra eğer boşa maniyet ediyorsa boşar. Haizlihan talak geçersizdir. Evet. Selamun aleyküm hocam. Sorum. Selam. Sakal bırakmak sünnettir. Ölçüsü nedir? Ne kadar uzatılabilir? Şimdi Neyse çar Özür dilerim çocuklar Şimdi Sakal Peygamberin emri Ve tavsiyesi olan bir fiildir Yapılması gereken bir fiildir şeklini bana soruyorsanız herhalde baktığınızda ben bir şeyler ifade ediyorum. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet, daha fazla bir şey sormayacağım. konudaki Şeyh Elbani'nin görüşüne Onu ne diyeceksiniz? Cevap. Kabza. Şeyh Elbani'nin kendi sözüyle şey yapayım. Sahabenin e, yapmış olduğu iş fiili mevkuf olarak kabul edilir. Peygamberden civayet ettiğine ters düşüyorsa alınmaz. Çünkü Peygamberden naklettiği merfu kendi fiili mevkuftur. Evet. Bu asıldır. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Enes'ten Ahmed ibn Hanbel'in rivayetinde Şeyh Albani bunu sizlet-i ediyor. Bir gün bir ensar topluluğunun yanından geçerken saçı sakalı beyazlaşmış birilerini görüyor. E, saçınızı sakalınızı kınalayın ve Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin diyor. Oradan birisi de diyor ki ey Allah'ın resulü onlar sakallarını kısaltıyorlar. Bıyıklarını uzatıyorlar diyor. Biz ne yapalım? Siz bıyıklarınızı kısaltın, sakalları uzat, uzatın diyor. Çünkü sakallı kısaltma Yahudilerin, Hristiyanların yaptığı bir şeydi. Bıyıkları bırakmak. Biz bunu alırız. Her ne kadar o ısrarlı davranmama rağmen biz bunu sadece İbn Ömer'den, Ebu Hurereden, İbni Ömer'den Buhari'den bir rivayet biliyoruz. Onu da haçta saç kesme anlamında sakalı da içinde gördüğü için alırmış i̇bn Ömer. Ama en son Şeyh bu mevzeti naklettikleri bir türlü benim elime ulaşmadı. Okumayı isterdim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sakalını kısalttığına dair tek bir nakil dahi yoktur. Her kim peygamberin yaptığı gibi yapmak isterse buyursun böyle yapsın. Evet. İş yerinde kılınan namaz kılınabilir mi? Kılınırsa iş yerinden müsaade almak gerekir mi? Yani Hakka girmesin diye herhalde izin almak mümkün değilse ne yapmak gerekir? Şimdi normal olarak o vakit Allah'ın hakkıdır. Ama gayrimüslim biri sene bunu anlatamayacağın için ben bu saatlerde namaz kılarım. Benim işten kaytardığımı zannetme, düşünme. Tuvalete giderken herhalde haber vermiyor. Onda da haber vermek gerektiğini ben düşünmüyorum ama bir gayrimüslim olmasa sebebiyle bunu anlatmamız gerekir. Çünkü kaytardığınızı düşünür. İzin vermemesi de katiyetle de sebep değildir. Namaz kılma zorundadır. Katiyetle namazı terk edemez. Çünkü allah ayeti Azze ve Celle ayeti kerimede وَاَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا وَاَصْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُنَا رِزُقًا Ailene, çoluk çocuğuna namaz emret. Sen de devam et buna. Seni rızıklandıran biziz. E, senden bizi rızıklandırmanı istemiyoruz. Sizi rızıklandıran biziz diyor Allah razı olsun. Annem ve babam namazlarını kılan insanlar. Ama oğlumun resmini çekmek istiyorlar. Ve ben de dinim gereğince istemiyorum. Onlar da israr ediyor. Ne yapmam gerekir? Allah, ona, Allah razı olsun. Allah'ına güç kuvvet versin. <gülüyor> Düşün değil amel etme nasip etsin. Ne diyelim? Evet. Allah mekandan münezzehtir. Mekan tayin edilmez diyenler diyenlere ne gibi cevap verelim? Allah azze ve celle mekandan münezzehtir diye onu te, yani bu denlik bir tenzihi bir seleften bilmiyoruz. Anlatabildim mi? İsim ve sıfatlar bahseten bu mevzu hakkında Kur'an ve Sünnet'te ne geldiyse biz onu takdir ederiz. <gülüyor> Onun dışında bir şey demiyoruz. Bunlar aslında tenzih değil. Allah mekandan münezzehtir ama her yerde hazır ve nazırdır derler. Böyle diyorlar. Eşariler daha farklı bir boyutta. Ne sağdadır, ne soldadır, ne üsttedir, ne altta, ne önde, ne arkada gibi, ne işte dışta gibi bir şeyler söylerler. Bunlar bizi bağlamıyor. Kur'an'da sünnetteki gelen Subhanahu ve Teala yedi kat zamanın üstünde arşa istiva etmiştir. Evet. <gülüyor> telefonumuza melodi olarak Kur'an koyabilir miyiz diyor, hocam bu caiz midir diyor. Melodi olarak telefonumuza melodi olarak Kur'an koyabilir miyiz, bu caiz midir? Cüppele koymak caiz değildir diyor. Siz neler? Çünkü tuvalete giderse ne yaparsın diyor. Şimdi buna herhalde az önce benim telefonumun sesini duydular. <gülüyor> Bunu melodi olarak değil de telefonu çaldığını anlaman için diyebilir. Ve bence bu unutsam namazda bile çalsa rahatsız eden bir şey değildir. Bazılar çift titreli koyuyorlar, onları düşünsün. Yani. Yani. Ama cüppeli diyor ki hocam tuvaletteyken diyor aniden çalarsa diyor olmaz diyor. E kapat ki. O kadar hassas. Kapatıp ev ki. Evet. Ha. Cuma namazda namazında Cuma namazında gusül şart mı? Ve de ne zaman sabah namazından önce mi yoksa sonra mı? diyor. Şimdi cuma günü gusül almayı anlatıyor Allah Resulü söylüyor. Hatta birisine her gün yıkanmaktan üşenmezken bir cuma günü üşeniyorsunuz diyor. Kastını anladınız. Ama bunu yapmadan da cumaya gelen görülür. Bu vücubiyeti yani düşürüyor. Anlatabildim mi? Evet mutlak imkanı olan, yapabilen yapmalı. Nam namazdan önce mi yoksa sonra mı hocam? Sabah namazından. Cuma günü. Cuma günü. Tabi ama az önceki ifadeyi düşünürsen, her gün yıkanmaktan üşenmezken şimdi üşeneceksiniz? Diyor. İcabında tutup da adam sabah namazından sonra yıkanma ihtiyacı hissedebilir. Cuma günü diyor. Evet. Cemaat namazına geç kalan birkaç kişi aralarında sonradan cemaat yapabilirler mi? Bütün e, e, sabah namazı mı diyorum? Hayır yok cemaat namazı, cemaat bitirmiş namazı. Az Ondan önceki zikrettim Bukhari'deki Enes'ten hadislerden birisinde, Ha önce Ebu Davut'takini diyeyim, Allah Resulü cemaatle namazı kıldırdıktan sonra birisi gelir, tek başına namaz kılma kalkıyor. İçinden kim buna tasadduk etmek ister diyor. Kardeşini de birisi kalkıp ondan cemaat oluyor. Enes cemaatler namazı kaçırınca kendisi ezan okur, kamet getirir cemaatle namaz kılarmış. Başka bir sorusu var mı? Falan böyle yapıyordu. Yok, ee, yok. O zaman karıştırmıyorum. Yüzümüzdeki kılları alabilir miyiz? Sakalın altından ve üstünden. Erkek, erkek mi soruyor bunu? Ha, yanaklarımızdaki kılları, görünümümüz çirkinleşiyorsa diyor. Aslında bunun fetvasını kendisi vermesi gerekiyor. Sizden yani. Kadın olsa bunun cevabı şey çünkü onun namisat olmuyor namisat Sakal koyması gerek. <gülüyor> <Kadın olsun. gülüyor> Neyse bunu benden daha iyi bilen birisine sorsunlar. Allah Allah. Allah. Herhalde. Şimdi de onu kaybettim. Ben de gebekten aşağı tutuyorum hadi. Gebekten aşağı tutuyorsunuz telefonu. Elbette bu Cemaat namazda iken... Bana biraz müsaade etseniz. Tamam. Yok mu başka hoca burada? Hocayı kızdırdınız. <gülüyor> olmayacaksınız. Hocam zannetmek yanlış mı? Yani Kaysaçın hakkında. Hocam hani o zaman ııı e, insanı ya yani. hocam zannetmek hocam yanlış mı diyorsun? Ina bir, bir soru yani. Zannetmekten <gülüyor> kadar. <kalem. gülüyor> yani nasıl? Zan yapmayayım mı? Zannetme. Ha? Şey galiba zannetmek. Aha. Zannet. Onu soracağım. Burada ne diyorsun? Bir Müslüman eğer bir Müslüman Allah'ı daha anmak isterse yani yani Allah sevgisi ve Allah korkusu ne yapmalı? Yani? Allah'a Allah anmak isterse? Kapanmış değil mi tamam. Tamam. ben Bir saniye. Sen sandığın gibi hep gidecek. Siz de geldiniz. Buyurun. Nerde yapacağız? Geleceğiz. He? Gelecek mi? bekliyorum. Lafını geçmeyelim. Soracağım Hocam orada bıraksak çıktık. Hadi bizim kişi var Bizim trafik burada değil. Şimdi elmeni. Bu da gel. Şimdi. Kendisi için gitmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nazar boncu Emre tuta san birisini çıkar diğinde ben, ben, ben bu inan inanmıyoruz diye kişiye ne Kendisi inanmıyor. Öylesine duruyor. <gülüyor> Siz. <gülüyor> Bir kez. Burada yaşıyoruz. kadar yaşıyoruz. Ha? Görüyor musun? Ha? <gülüyor> şey nedir? O ben azal Bak gel. gel. Geldi gel. mi? Evet. Eee. Yusuf'a da ama Şimdi dire 23. namaz 23'te bakalım işte hoca başrol oynayan şey razı nasıl sızdı o hatta benim <gülüyor> Dutch... uh, um, karım Biz anlıyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> Anlıyoruz farsta gel. Yıldırğa gelmiyor mu Kaç gün buradasınız Pazar Pazar diğer <Gülüyor> zaman bir kere birisine sordu. ve ee, İslam'a göre daha yoğun kendine başka ben, ben öğrendim ki yani iki anlamı var. Birisi yani başkan gibi olmak. Birisi yani başkan olmak. Bir de eee şey kanun yani böyle şey eee Taba tabakadaki olan kişilerin yani onun kanser Ama şimdi bunun yani bir mahzuru var mı? İslam'a yani göre yani? Göre. Değiştirilmesi için kötü anlam taşıması var. E, ben öyle öğrendim. Yani kötü. Kötü bir anlamı yani. yoksa yani. İslam yani İslam'a aykırı bir anlamı yoksa. Hı. Ben bilmiyorum. Mesela <Sessizlik> Necaşi, Başistan, Krali Necaşi, Müslüman oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği halde ismini değiştirsin demedi Yani isim eğer kötü olsaydı ayrı mesela kötü bir şey yoktu ser. Türk isimleri evet. <gülüyor> <gülüyor> le 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 so war <Gülüyor> <Gülüyor> Das ist zorluk içerisinde çalışacaklar. Sonra da yazılı bir sınav yapılıyor. Yani çok fazla. Bir <gülüyor> daha da çıkabilir. Bir daha da çıkabilir. Oynadık mı? Das ist ein sehr guter Punkt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 это материал для матча. Некая, которая была взята из читала. Ну и пошепти мася о которой, что сделаешь, что это 20, на противном зароде, на левом заряде. Это солод, это солод, это будет катаракта. И будет böyle bir şey yok nazarım nazar bez ruhu da hiçbir şey anlatemiyorlar. Dolayısıyla defa sema mara onlar var eee öyle bir şey. Peki biz eee beraber çalışıyorlar. O da bir sorun. Anladığım kadarıyla zaten o şu aynı. Zaten bir testi olmuyorlar test alsın. Daha denemez.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 Selamünaleyküm Arkadaşlar Yatsı namazından sonra program bitiyor Uykuya geçeceğiz Bu katta yatılabilir Bir de alt katta yemek yediğimiz katta da uyuyabilirsiniz Sabahleyin 4'te uyandıracağız O yüzden sakın oturayım da konuşalım falan demeyin Ve kahve altından sonra hemen sabah 8'de sınıflara geçilip ders program başlıyor O yüzden namaza sonra lütfen ışıkları zaten hemen kapatacağız ya burada istediğiniz burada yatabilirsiniz veya da alt katta da ıı, yemek yerine, yerde de inşallah uyuyabilirsiniz. Allah razı olsun. Buraya alalım